Hazırlayıp sunanlar Görkem Doğan, Bağış Erten, Tan Morgül. Evet yeni bir Libero'da, sondan ikinci Libero'da ee, tekrar beraberiz, Canlıyız, ee, Bağış var, Bağış var. <gülüyor> İki kere ben varım yani. Gene bu espriyi yaptırdınız. Evet buraya. evet son kez yine inatla yapılıyor bu espriyi. Neyse ben artık bir hafta daha dineceğim. Dört sene yaptık ya bu espriyi sene, ya. 4 sene, 4 sene. Ama evet. sen de dört senedir releri söyleyemiyorsun tam. Otuz senedir bu Aa, iş. Bilmiyorum. Ben dört senesine şey şahit yapayım. oldum ki gerçekten söyleyemiyorsun. Evet e, bu hafta Libero'nun e, bütün dil tabi ama çok fazla buraya gelip bizim... Özellikle senin çeneni dinlemek zorunda kalmış, konukluktan bezmiş. Konuk biliyorsun daha fazla konuşan da ama bunu pek yaşayamamış. Bulduğunu yer, bulduğunu değil. <gülüyor> ee, bazı dostlarımıza bağlanacağız. Ee, Dört senedir Libero'yu da bilen e, bir şekilde kelamlarını aldığımız. hoş Aralarından bir tanesi bu hiç konuk olamadı. Sırf telefonla gönderdi düşüncelerini ama. Hep telefonda gönderdi ama. Evet. Yani e... Esasında bu böyle bir program, şöyle bir program düşündük. İsmail'le... Ee, görkem, yok. görkem yok haftaya olacaklar artık beşli olarak e, sağlığımıza veda edeceğiz Evet geçen e, 4 sene geçen dört senenin içinde hani son iki programa girdiğimizde yeni yeni idrak ediyoruz esasında bu programı böyle planladık bizim kadar konuşabilmeye çalışan <gülüyor> e, insanları telefonla bağlanacağız gelecek haftada gene biz konuşarak bitireceğiz işi <gülüyor> Şimdi ilk telefon bağlantımızla başlayalım bence. Evet evet hemen bayağı bir telefon var. Ee, telefonun altında öbür ucunda Murat Toklucu var. Bizden yani. Evet taraftarımız onunla. <gülüyor> Murat merhaba. Merhabalar. Nasılsınız Ma efendim? İyiyiz efendim siz nasılsınız? Sağ olun biz çok e, mutsuzuz bitiriyoruz programı diye. Ya dört yıl hakikaten çok muslimle düşündüm ne bay da değil mi kabul et. Ya <gülüyor> bayması bir yana o kadar geçmemiş gibi geldi bana da bir an. Evet, evet. Ya işte Murat böyle. Yaşlanıyoruz abi cümlete. <gülüyor> Yaş da yakın aynı bak 4 <gülüyor> sene daha gitti. Biz Libero üzerinden tanımlayabiliyoruz da artık sen nereden tanımlarsın bilemiyoruz. Murat şöyle bir şey sorarak başlayalım sana. Şimdi biz Libero olarak 4 senedir program yap yaparken 4 sene önce ortalıkta ne bu kadar kitap vardı. Ne bu kadar futbol kültürü denen kavramın kendisi vardı. Ne de hani e, futbola başka bir yerden bakmak denen bir düşünce ortada çok fazla geçiliyordu. Yok değildi. Vardı. Biz çıktığımızda futbol ve kültürü diye zaten kitap da vardı. <gülüyor> Ama azdı. Şimdi çok. Sen ne diyorsun bu 4 senelik şey? Bizim bir katkımız oldu mu be çorbada? Ya bence oldu. Yani e, olanlardan biriydi. E, radikal futbolun da, e, yani radikal futbol iletişim yayınları... Yani İthaki gelen... yayınları. Evet, evet İthaki yayınları. Krampon.com'u da ansana Murat. Evet krampon.com yani birçok şey var aslında. Yani tribün dergi var. Tribün evet, ee, dergi var evet. Futbolla ilgili birçok şey yapıldı ama e, yani bu e, çeşitlilik çokluk acaba futbol üstüne çok konuşmayı sağladı mı? Ne bileyim o kitaplar bu programlar radikal futbol e, çok geniş kitlere ulaştı mı? Uğaylı konu aslında onunla konuşmak lazım. Bazen e, bu futbol konusunda böyle başka yerden bakarak bir şey söylemek isteyen insanlar yani biz birbirimize anlatıyormuşuz gibi hissetip kapıldığım değilim. Sen ben bizim olandan ibaret. Doğru söylüyorsun. Kitaplar iki bin basmıyor. Radikal futbol kapatıldı. Tribün dergi bitti. krampon evet. yok da bitiyor. <gülüyor> Boşa vermişiz be mücadeleyi. Bir an şu anda fark ettim abi. Dört senedir yani. Ya bir de o şeyi de almak lazım. Filmi geçen yıl yapıldı işte. Ee, Galatasarayla ilgili. Ha, evet belgeseli diyorsun. Evet. Ee, çok... E, çok Eski şey, açık yani, sarı deseneydi. Eski <gülüyor> açık sarı desene. Yani çok insana ulaşır e, diye düşünüyordum ben. Onunla ilgili mesela sinema daha kolay ulaşır diye tam tersi oldu. Öyle de bir durum var. Hı -hı. Ama yani... Hı -hı. Bunların olması yine tabii insana moral veriyor. Futbolla ilgili daha önce konuşmak istemeyen, konuşmaktan çekinen bir sürü yeni insanla çıktı. İşte önemli olan oydur geldi. Yani evet, biz evet, biz evet. bize'nin şeyi kapsamı genişledi birazcık geldi. Evet evet evet. Öyle de bir e, olumlu tarafı var. E, Libero özelinde ne hatırlıyorsun? en çok neyi anımsıyorsun diye sorarsanız ben o yani Koclaşan'ın işte <gülüyor> Evet yani Başakşehir'in Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi yaptığı o talihsizdi değil mi? Evet. Çok <gülüyor> talihsizdi demek. 4 kişinin kırmızı kart görmesini Galatasaray'dan ve <gülüyor> Fenerbahçe'nin az bir farkla yenmesini istemişti. Hakikaten öyle bir şey çıktı. O günden beri liberoya soğumak. Ya, soğum <gülüyor> <gülüyor> ya <Ondan> biz ya <gülüyor> ben Murat o, o takım senin tutun takımda aynısını tutacak bu adamla 2 sene daha devam edeyim. Ya ben demek istiyorum. Ya yani bu dört senede evet o derbiler konusunda da başarısız olduk. Ya asay başarısız oldu herhalde. Belki Libero bu işe yarayabilir. Kapatırsak. Libero itiyor <gülüyor> Derbiler değişiyor. Eyvallah. Fenerbahçe hayır. Fake <gülüyor> abi çok sağ ol. Ee, katıldığın için. Şimdi seri telefon konuşmaları olacağı için kısa kısa kesiyoruz. Abi teşekkür ederim. Biz Libero'ya katkı verdiğin için çok teşekkür evet, ederiz. Evet Mugat. Futbol kültürüne verdiğin katkı için de teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim herkese. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Eyvallah. İlk telefon görüşmesini dıt dıt sesle <gülüyor> <gülüyor> ifa ettik böyle şey, Klasik mi? bir telefon sonlanışı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kapat, suratımıza mı kapattı acaba? Ben yok yok var. eyvallah dedi ha. ya ben şey yaptım. Bak Hiç asabım şey o şey şey şey <gülüyor> Evet şimdi birazcık esasında kendi aramızda iki <gülüyor> kelam etmekte fayda var. Hani libero libero diye ortaya çıktık. Dört senedir de çağırmadığımız insan grubu kalmadı. Evet, Yazar aslında. çağırdık, taraftar çağırdık, futbolcu çağırdık. Futbolcu bile çağırdık. E, Gol kralı çağırdık iki tane. Hoca, hoca da çağırdık. Teknik teknik direktör çağırdık. Amatör kümeden insanlar çağırdık. Hakem çağırdık. Hakem çağırdık. Taraftarın yığınla taraftar kitlesinden yani en şeyde taraftar grubu lideri çağırdık. Artı telefonla da bağlandı. Bol bol yazar çağırdık. Evet. Bol bol futbol sever çağırdık. Az sayıda taraftar çağırdık ama futbolu bütün unsurlarıyla konuşmaya çalıştık. Bu yüzde %90'ı bir şekliyle taraftardı zaten evet. de. E, ama futbol sever futbola, daha futbola daha çok taraftardı evet. evet. Ruh da çağırdık. Çağırmadık ya, değil tabii. Gelecek hafta da. <gülüyor> onları da <hiç> inceleyeceğiz kimleri <gülüyor> aldığımızı. Ee, fakat fena da bir dönem olmadı. Şimdi bu konuda en önemli e, e, kesim esasında taraftar dediğimiz ya da bizim futbol sever diye tanımlamayı tercih ettiğimiz insanlardı. Bu programı biz futbol sever olduğumuz için yaptık. Evet onu başta söylemek gerekiyor ya. Son 4 senedir boyunca da söylüyoruz. Yani böyle çıkıp futbol konusunda Murat'ın da söylediği biz bize konuşmanın dışında aslında. O ukalalık... Ee, yani ahkem kesmiyorduk sadece. Sonuçta futbol oyunu seviyoruz. Artı bir şekilde hepimize bir takımı tutuyorduk. Hatta bunun keyifli münazarlığı da oldu. Hoş senin yaptığın benim açımdan çok keyifliydi. O, o tahmin çok keyifli olduğu söylenemez ama bak hala kitleler onu unutmamış. Yani Murat Tokluci çıkıp onu hatırlıyor. E, çok unutulmuş. Unutulur mu ya? Bir de a, a, a, altı mıydı? Böyle bir şey vardı. Aa, <gülüyor> o, eski açık a, altı desene. <gülüyor> <gülüyor> e, bir telefon bağlantısı daha yapacağız o zaman. Bu evet. sefer yüzümüzü tribüne döndürelim. Dön ee, <gülüyor> döndürelim. <gülüyor> döndürelim. Alpaslan Akkuş kuş telefonun öbür <gülüyor> Doğru mu Apo? Alpaslan Ak kuş. Evet, ya hiç öyle dememiştin şu ana kadar <gülüyor> evet, ama evet. programda. Evet, merhaba Apo. Ben Tribün... gerçeğini söyleyeyim bari. Tribünde Apo? Merhaba. merhaba. <gülüyor> Orada bulunan herkese merhaba diyorum. Son programımız. Fazla, fazla da yok ama bağışlı bir işte. Merhaba. Son programımız hayırlı uğurlu olsun da nasıl denir bilmiyorum ama. <gülüyor> sen ne, tribünde misin ya? Ya şimdi bir şey söylemek istiyorum. Ben bugüne kadar hep ait olmadığım bir yerde, yani tabii ki ben oraya aitim Yedek Kulübesi'ne de, hep tribün insanı olarak e, radyoda konuk oluyordum. Bu sefer tribüne gidiyorum, yoldayım. Oo, <gülüyor> Galiba aslında. bu sefer doğru yerden katıldım. Fenerbahçe <gülüyor> Sakay'ı O zaman ya. şey durma, nasıl oralar, stat nasıl bağlantısını kurabiliriz sen? <gülüyor> Dişler, yarım saat sonra orada olacağım ama, Yok şu yok an, istemez. Apo, o an, değil yani. <gülüyor> ben şu, sonra ararım seni Apu merak <gülüyor> etme. <gülüyor> şu an temdeyim. Ee, söyleyebileceğim tek bir şey var. Ee, Libero ailesinde olmak çok güzeldi. Ee, futbola biraz defansif bir açıdan baktık ama e, Santrafor olabildiğimiz zamanlarda ofansif de olduk. Tüm Libero ailesine iyi maçlar diliyorum. Bundan sonra da oynayacakları diğer mevkilerde. Evet hemen Apoy'u gönder He. çünkü adam temde. Eğer de arabayı da sen kullanıyorsun galiba. <gülüyor> biz Yok ben kullanmıyorum. Rahat rahat. Aha, biz ha, korkmaya ha. başladık. <gülüyor> <sana>. <gülüyor> o zaman bir birkaç daha kelimeler. Apocuğum o zaman sana şunu sorarak bitirelim. Sence yani, e, Libero gibi e, 4 senelik Libero e, dönemi içinde Soramadı. futbol Soramadı. kültürü bir noktadan bir noktaya geldi denebilir mi ya? Ne kadar katkıda bulunmuş olabiliriz ki? Ya bir şey söyleyeyim mi? Biz şöyle katkıda bulunduk gerçekten. Eee e, Farklı bakmaya çalışan insan sayısı çok fazla değildi eskiden. Libero'da herhalde bir 3-5 kişi katmıştır buna diye düşünüyorum. Yani futbolun sadece futbol yönüyle ilgilenilmezdi. Fut Libero böyle Ahmet Girdi Mehmet çıktılarla pek ilgilenmeyen bir program. Futbolun gerek tribün ee, gerekse sosyal yönüyle çok ilgilenen bir program. E, ağırladığı isimlerden belli. E, biz bugüne kadar Libero'da e, Aykut kocamanları, iliter uluğuları, futbola çok farklı açıdan içindeyken ve dışındayken çok farklı açıdan bakabilen insanlar ağırlığıdır Libero. Ben de orada e, bulunduğum için en azından bana çok şey kattığını söyleyebilirim yani Libero'nun. E, Valla bu, bu, bu yeter yapalım. Sağ ol. Ya biz dünya 3. düğünün yayını yapmıştık herhalde bir katkımız olmuştur böyle ya. <gülüyor> Tabii ya libero varken dünya üçüncüsü oldu. Dünya <gülüyor> evet, şampiyonu üçüncü. Yani, Lyon maçından önce bir libero yapsaymışız. Keşke salı günü de. Ah, ah, Bir daha yaparız. Oh, oh, oh. Peki ablacığım çok teşekkür ederiz Yapacak sana sağ da. Ol. Ben teşekkür ediyorum ya. Ee, Yallah böyle ortanın ortası. Santraport filan gibi şeylerde de. Valla bundan sonraki programın ismi Sol Açık. Sol Açık. Yok yok mahsus diyorum ama fena olmadı ha. Birden buldum galiba. Ee, güzel ama o, o biliyorsun artık 3-5-2, 4-4-2 falan derken açık falan kalmadı. Rappaiç'e Baş... referans veriyor Rappaiç. Rappaiç, Rop, üstündeki formada 8 yazıyor. Rappaiç'le ilgili bir yok yani. Hiç kaydımız e, olmaz. E-Apo iyi e, maçlar, Sakarya da başarılar diliyoruz. Apo'ya da veda ediyoruz. Çok teşekkürler. Sen Sanki. rahat ol Apo Apo bize büyük bir payı verdi ya. Dünya Kupası üçüncülüğünde <gülüyor> emeğimiz varmış arkadaşlar. Ve, ve bunu Tem'den verdi bize yani. Araba e vurmadan Allah'tan. Boş demiş. Dünya şampiyon üçüncülüğü ya biz o zaman da çok... Dünya görmüştük. Kupası. Dünya Kupası dünya üçüncülüğü. Dünya Kupası şampiyonası. E ne? Aynı, dünya aynı, Kup aynı kardeşim yani. bunu öyle <gülüyor> Hepsi ya. Hepsi aynı yere çıkıyor değil mi? program bir projesi Dünya Şampiyonası dedi ya Dünya Kupası'na. Ya şampiyona. O da bir kendisi de bir şampiyona. Red yok içinde ama neyse. Mentalite. Gerçekten bunu hani... Apor'un dediği yerden almak çok doğru galiba. Hani kendine fazla öyle matfeden bir program olmayalım. Futbol kültürünü bir yerden bir yere getirmediğimiz kesin. Her şey kapandığına göre. <gülüyor> <Ama çok gülüyor> Getirmemişiz ya. demek Bence ki. Ben o taraftan Bak yitere, <gülüyor> tık tık. bunu soralım. Yiğitere Ulu da bağlanacak. Hayır, hayır bir şey söylüyorsun. Ondan sonra a, kapandı. Yani sen de mi o anda keşfettin yoksa ben şu anda keşfettim. <gülüyor> <gülüyor> dördünün birden kapandığını böyle seri Yok halde. eriyor eriyor. Futbol kültürü bitiyor. Fakat <gülüyor> şurası kesin. Federasyonu hani da biz eritecek bu programa... galiba. <gülüyor> biz bu program sayesinde 3-5 kişiyi daha... İki kitap okuttuysak, 35 kişiye daha hani futbolda başka bir şey de var dedettiysek ne mutlu bize e, esasında. en azından şunu biliyoruz. Yani radyo çevresinden hayatlarında bırak futbolu spor dinlemeyen insanlar bile Libro vesilesiyle futbolun etrafına dönen yaşamı dinliyorlardı. E, şu anda e, bir e, konuğumuz daha var. E, Yiğit'e Ulu telefonun öbür hattında. Doğru mu abi? Evet. Oo, hani hocam genelde saygılar. şöyle olur ya A A Ahmet Vardar <gülüyor> e, konuğunda derken ben Yiğit'er kardeşim beni siz aradınız diye bir şey çıkar abi. Hatırlar mısın böyle bir programı? Yapayım ben Ahmet Vardar kardeşim. <gülüyor> Sizin gazetinin zaten yazarlarında hocam. Abi ya nasılsınız? Var. İyi vallahi sizi sormalı. Vallahi biz e, nihayete eriyoruz. E, son iki program Libero'yu kapatıyoruz. En azından bir ara veriyoruz diyoruz ama kapatıyoruz gışıyorum şimdilik. Kepek Biraz topa bırakın o oynasın. Evet ya. abi. <gülüyor> bir de çok artık çağ dışı kaldı ya libero. Evet. Ondan çok artık kaldı zaten. <gülüyor> <gülüyor> Ay Yiğit Eglu da aslında bu konuda tecrübeli o da açıkadı program yok. E, evet. Nihayete erdemiş bir insan yani. Evet. Bilik şu andaki haleti bu iyimiz değil mi hocam? E, benimki bir sene kadar sürebilmişti. <gülüyor> ha, bir sene mi? kiralık evet. <gülüyor> oynadım ben. <gülüyor> Abi bizim de sözleşmenin sonu geldi artık sana şöyle bir soru sormak isteriz ya biz liberoya başladığımızda henüz daha Radikal Futbol başlamamıştı sonra Radikal Futbol da başladı sonra kitaplar çıkmaya başladı sonra bir takım hani programlar dinlemeye başladık dergiler çıkmaya başladı tribün çıktı hayır, öyle bir soymuyorsun yani biz bak <gülüyor> hayır hayır bize atfetmek için değil sonra da yani hepsi mıydı <gülüyor> <gülüyor> fakat şunu söyleyeceğim abi işi kötü yanlışıyor bunların hepsi teker teker bitti. Radikal futbolda da bitti, tribinlergide dergi Laya'dan de bitti, de iyi, iyi de şimdi libero da bitiyor. Ama biri bitiyor bir başkası başlıyor yani bu hani fizik kuralı gibi hiçbir şey yoktan var olamaz, hiçbir şey varken yok edilemez. Ama ama şunu sormak mümkün galiba. Mutlaka değiştiriyor. Peki yani e, bir noktaya geldi mi Türkiye'de futbol tartışmaları? 10 sene öncesine oranla biraz daha umutlu olduğumu söyleyebilirim. En azından futbola e, kafasını çevirip bakan insanların e, sayısında ve niteliğinde bir değişim olduğunu düşünüyorum ben. Yani e, 10 yıl önce bu tür yazı platformları, bu tür programlar, bu tür e, kitaplar, filmler, bilemiyorum pek hayal bile edemiyorduk galiba. evet biz de onu düşündük biz yani son 10 senede senin istatistin tam kaç kitaptı hatırlıyor musun rakamı unuttum şimdi unuttum canım sen de <gülüyor> ama musun? şöyle Çaktım bir şey biliyoruz bir yani <gülüyor> 90 küsur kitap çıkmış son 10 yüzün, senede 100'ün üstünde ha, Bir dakika son 10 senede 90 senede doğru ee, ondan evvelse toplam çıkan sayısı 30 40 civarı bir şey yani tabii ki gene gündelik basında e, korkunç bir işte kirlenme var çok polemik ağırlıklı işte Türkiye'de futbolun oyunun kendisinin konuşulduğu e, yerler televizyon programları işte radyo programları vesaire çok kısıtlı hala ama e, işte bu yazın alanındaki canlanmadan bile insan biraz umutlanabiliyor gençlerde bu yönde bir ilgi var bilemiyorum işte size de mutlaka ulaşanlar vardır bana ulaşan mailler beni çok heyecanlandırıyor bu Üniversiteli gençlerde en azından bu yönde bazı şeyler olduğunu, hevesliler olduğunu aralarında biliyoruz. Aslında Yiğit'e şeyi de sormak lazım. Radikal futbolu sonuçta yaratan insanlardan hatta insanların, insanların başında. Ya. Hayır çünkü herkes radikal futbolu bir anıyor hocam. Doğallığında yani. Böyle başka türlü futbol muhabbeti yapıldığı hep radikal futbol bundaki en temel e, ulaş, insanlar ulaşırlığı açısından da tabii e, dergilerden biriydi. Sonuçta şimdi yok ama o kurulma anı da ilginçti tabii. Yani bu e, insanlığı bir araya getirmek ki bu insanlığın birçoğu sonradan başka yerlerde de ağırlıklı futbolu ...futbol yazmaya başladı. O çok kısa olarak da bu e, hikayeyi... ...başlatırken ne umdun, umduğunu buldun mu? Birazcık bizimkine böyle çok daha... ...bizden büyük bir proje ama... ...bizden benzetiyoruz. Radikal futbolun da kendine göre ataları var. Gelişim. Ee, bir gelişim. tanesi yıllar önce... ...Cumhuriyet'le birlikte verilen... E, ...bir spor ilavesi vardı Cumhuriyet Spor. Şimdi bugün gene... E, ...Cumhuriyet'in benzer bir çabası var. Ama spor ilavesi olarak evet. onlar şey yapıyorlar, konumlandırdılar. Ee, Radikal futboldan da çok çok uzun zaman önce sanıyorum 85-86-87 gibi yıllarda e, o zaman işte e, rahmetli Taner Kutlay'ın e, çabalarıyla e, başlayan sonra o zamanın genç gazetecisi e, Fatih Altaylı'nın da aralarında yer aldığı bir grup genç hevesli tarafından Cumhuriyet Spor Servisinden neredeyse bağımsız diyebileceğimiz e, amatör e, çocuklar tarafından çıkarılmış bir dergiydi. Biz de onu beğeniyle bek okurduk, beklerdik salı günlerinin gelmesine. Sonra benim için de yer aldığım gelişim spor deneyimi var. 1988'de başlayıp 90'da biten. İşte bunları Radikal Fıplı'nın ataları gibi yorumlamak mümkün aslında. Abi, yani spor abi. ...dergileri olarak yani haftalık spor ekleri olarak ya da diyelim. İnşallah torunları da olur o zaman. Mutlaka olacaktır çünkü radikal futboldan etkilenen insanların çok... ...ben radikal futbolu çok başarılı bir proje olarak yad ediyorum. Evet yani. evet. Anlıyorum. Radikal futbolun başarısızlığı yani kapanmasına yol açan şey... ...beni de radikalden ayrılmaya aslında iten faktörlerden bir tanesidir... Müessesenin gerektiği kadar buna sahiplenmemesi ve bunun motorunu çevirecek olan e, ilan gelirini yaratma, yaratamamasıydı. Hı hı. Yani radikal futbolu ayakta tutabilecek bir ilan geliri bir senelik bir bütçe oluşturulabilseydi eğer ki ben bunun çok da zor olmadığını evet, düşünüyorum evet. futbola bu kadar para akarken... Ee, o zaman belki Radikal Futbol'u bağımsız bir yayın organı olarak haftalık bir dergi olarak piyasaya sürmek bile mümkün olabilirdi. Hmm. Ve böylece yaşatmak mümkün olabilirdi. Ama e, biz derdimizi galiba doğru insanlara anlatamadık müessese içerisinde. Başka dengeler vardı. İlan alırken başka öncelikler vardı. Radikal zaten müessesenin kıyıda duran bir gazetesiydi. Kıyıda duran bir gazetenin de en kıyıda duran, <gülüyor> en pencereye yakın oturan ekiydi Radikal Futbol. Dolayısıyla e, çok üzerinde çalışılmadı bu yönden kaynak yaratmak bakımından. Yoksa içerik bakımından ben son derece başarılı olduğuna iz bıraktığını düşünüyorum. Al bizden de o kadar. Evet iz bırakmak konusunda kesinlikle. Ki biz tulum çıkardık herhalde Radikal <gülüyor> Futbolu. Evet, evet herkesi çıkar, çıkarmayı başardık. <gülüyor> ee, seni... Ama şimdi bağışın da içinde olduğu yeni çalışma e, bilmiyorum buradan artık söyleyebiliriz bilmiyorum. tabii hangisi hocam federasyon mu futbol federasyonu futbol federasyonu fair play dergisince fair play dergisinden umutluyum ben bahşun anlattıklarını kafamda birleştirince Yani e, sanki radikal futbolun işte torunu da olmuş gibi gibi amin geliyorum. amin inşallah e, göreceğiz peki liber hakkında da kısa bir kelam edersen seviniriz yani e, bütün bunların radyo versiyonu gibiydi. Aslında üç aşağı beş yukarı bizi böyle geniş ve dağınık bir takım olarak yorumlarsan hani evet. Ankara ayağı da olan falan Aha. hatta bir zamanlar Kıbrıs'a bile oyuncu <gülüyor> evet, böyle ee, Birbirini uzaktan da olsa kimisi uzaktan tanıyan, kimisi hiç tanımayan, hiç birbirine dokunmayan insanların e, buluştuğu işte bir dergi vardı orada, bir ek vardı, bazı sütunlar vardı ve de bir radyo programı vardı. Yani biz sizin yaptığınıza ilgisiz kalamıyorduk. Siz bizim yaptıklarımızı okuyordunuz zaman zaman. Ee, o, o, o manada yani birkaç koldan kitaplar, e, dergi ve bir radyo programı olarak... Hani sağlı sollu ataklarla diyelim. Evet, e, rakip yöre alana inmiştik. Yani. <gülüyor> Oyunu yıkmıştık ama Peki. geri çekildik tabii. Peki çok teşekkür ederiz abicim bu değerli görüşlerin için. Evet hocam çok sağ ol. Kolay <gülüyor> gelsin. Artık yeni programlar da diyorum. <gülüyor> Program ya da programlar abi. <gülüyor> evet. Alacağız. Evet, ee, görüşmek dileğiyle. Ee, bir telefon görüşmesini daha nihayetlendirmişken hazır bir şarkı, şarkı ver, alalım evet. verelim. Bugün en çok çağırdıklarımızla telefonla konuşuyoruz. Ee, en çok dinlediklerimizle evet. çalacağız. Hadi neymiş? Bir teselli ver. ver. Tahmin ettik. İzlediğiniz Yaşayamam. Yaşayamam. Libero'da, Libero'da 94.9'da Açık Radyoda futbol konuşmaya devam ediyoruz. Niye Sondan futbolu? bir Libero konuşuyoruz. Galiba. Sondan bir kez. Futbolun parçası değil mi Libero? <gülüyor> değil artık. Allah Allah. Oyundan alındı. Sen hemen süpürücüyle oynuyorsun. Yani. <gülüyor> Evet bu program sondan birinci program evet. ee, ve e, i̇ki libero... miydi? sondan ikinci dersen geriye doğru iki sayarsın bu hep yampı yapılmış Pardon. bir hatadır editör olarak uyarıyorum. <gülüyor> Sağ olun. Ee, bu programda programa en çok katılmış insanlarla en çok dinlediğimiz müziklerle ve en çok konuşarak biz <gülüyor> <gülüyor> devam ediyoruz. Şimdi gene bir konuğumuz var. Evet e, Barış Tut. Merhabalar. Merhaba Barış nasılsın? Teşekkürler sizi sormalı. Eyvallah herhalde Libero'ya e, en fazla katılmış konuk. Tabi sen e, muhtemelen bilemezsen biz biliyoruz. Herhalde o, onu bulmuşuzdur. E, ondan sonra saymadık. E, <gülüyor> ama yani kaç sene öncesi? 2 sene öncesi. En az 2 sene, evet, sene 2002. 2002'ye tekabül ediyor. Evet biz e, biz de oyundan çıkıyoruz. E, Libero önce... çağ dışı kaldı ya ondan. <gülüyor> Ben bunlara inanmıyorum biliyorsunuz. Ben eski kafalı bir <gülüyor> adamım bu konuda. Onun için sizi çağ dışı olarak niteleyemem. Öyle söylerseniz de benim indimde karşılığı yoktur bu söylediğinizin. Eyvallah. Eyvallah sağ, sağ olasın. <gülüyor> e, o zaman yani san, sen şimdi yayıncılık tarafından, yazarlık tarafından... ...bir dönem e, spor servisi yönetimi tarafından da... Işte ...başka türlü bir futbol muhabbetini de memlekette yapmaya çalışanlardan... ...az önce Yiğit Erulu'nun dediği gibi birçok yerde herkesin bir şekilde... ...aynı takım dolup da birbirini bilmese de... Bu takımda olan insanlardan birisin. Ee, ya mümkün müydü? Yani sen yayıncılık olarak da devam ediyorsun. Böyle bir şeyler yapmak az da olsa bu memlekette mümkün müydü? Efendim iç karartıcı olacak ama yayıncılık olarak devam etmiyorum. Ee, aslında Radikal'deki spor yayıncılığın yani spor servisi yöneticiliği serüveninin kısa düşmesinin ardından epeydir uzatmaları oynayan yayıncılık çabasına da son verdim. Dolayısıyla yani o çünkü değişen çağın belki de hep ola gelen ama bizim direndiğimiz çağ koşullarına artık direnmenin pek mümkün olmadığı bir noktada gerçekleşti. Hmm. Zira sürekli olarak şöyle bir rica geliyordu. İşte çok satan kitaplara yönelelim. Bu dizi tuttu artık. Bu dizide belirli bir ilgi potansiyeli var. Bunu paraya tahvil edelim. Ve yani başlangıçta yola çıkışımız bu değildi. Ee, belki de hep bir direnme şeklinde oldu bu kayret Bizim de, bizim de işte aslında futbol ortamının kıyısında kalan ve marjinaller olarak maalesef hı hı. görünen, yaşayan insanların hep bir şekilde kendilerini var etme biçimi böyle oluyor maalesef. O da son buldu. Dolayısıyla ben burada yayıncılık kesvesinden de arınmış durumdayım. <gülüyor> Şu anda sadece haftada bir kere spor ve futbol özleri yazmaya çalışıyorum. Spor ve futbol. Evet, ikisinde yapmaya çalıştım. E Bir de Açık o... Radyo'da malumunuz. Bir spor, spor Evet Spor saati. Spor saati doğru. Ee, Bunlar üzerinden konuşabilirim. Ama yani bunu söylememin nedeni de herhalde karanlık bir tablo çıkacak. Evet şimdi evet. mümkün değilmiş gibi şey anlayacağız ama yani sanki böyle bir hafif top çevirmek mümkün oldu bu dönemde. Yani bizim açımız en azından mümkün Hı -hı. oldu. Biraz kendi kendimize geldi yaptık. Keyif aldık ama evet. e, etrafta da bunu başka türlü yap, yapanlar olduğunu gördük. Sonuçta herkesle tanışmamız da bu vesileyle oldu. Hı -hı. Yani dar da olsa böyle bir e, Vuh, ve böyle bir grup vardı sanki bu memlekette ve yaptı bir şeyler. Doğru dediği marginal grup. Bu bir buluşma noktası oluşturdu bir kere bu kesin. Hı hı. Yani en azından bir koordinat oluşturabildik, bir koordinat size bildik. E, Liberon'un bu anlamda çok ciddi bir katkısı var. Bun, bunun e, bir de ben hep şunları vurgulamak istiyorum, onlara selam etmek istiyorum bu konuşma üzerinden. Biz orada o stüdyoya girdiğimizde e, birbirimizle konuştuğumuzu düşünerek çokça ortak hassasiyetleri paylaştığımızı. Sanırken aynı zamanda bize ulaşabilen, dinleyebilen adlarını hiçbir zaman belki bilemeyeceğimiz ve belki bizden çok daha öte futbol sevgisine ve düşüncesine sahip insanlarla e, bağlantı kurabildik. Ben bunun hep olduğuna ve bunun mucizeli bir güç olduğuna inandım ve inanıyorum, hala inanıyorum. Hı hı. E, bu olana dört e, yıl boyunca sürekli canlı tuttu. Bunu sağladı Libero. Onun için eksik olmayın diyorum size. Eyvallah çok sağ olsun. Çok teşekkür ederiz. Ne diyelim? Yani, i̇lk ilk baştaki tablo neyse de, birazcık de. olumluya döndü diyelim. Yo yo Ribeiro'nun <gülüyor> yaptığı iş anlamında ben Türkiye'nin içinde bulunduğu evet, Yok yok doğru. Altyapıs, altyapısız endüstriyel futbol e, gelişme hamlelerinin bütün marjinal çabaları yuttuğunu, çiğnediğini ya da yok saydığını. Hepsi aynı kapıya çıkıyor. Aslında ben... Barış da az önce bir şey saydı da e, ilk programın başında. Sonra hakikaten ben hiç öyle dikkat etmemişim. E, hepsinin nasıl bittiğini bir daha say... Yani şu dört sene içinde Radikal Futbol vardı yok. Tribün Dergisi vardı yok. Krampon.com vardı yok. Belgesel, Galatasaray belgeseli çıktı piyasaya hiçbir şey izlenmedi. Biz Libero'yu yavaş yavaş sonlandırıyoruz. Evet. Senin hani itaki'deki desteğin geri çekildi falan yani böyle esas dediğin gibi bir karamsar tablo var çünkü hani bu marjinal çabaları da yaşatmıyorlar bir yandan. Orası kesin. Tabii. Ama hani dediğin gibi bir koordinat noktası olmak da az bir şey değil. Hep beraber oturduk futbol muhabbeti yaptık. Birileri de dinledi. Biraz evet. da çoğaldık 3-5 kişi evet. daha. Evet, bu da az kesinlikle. şey değil. Tablo budur yani ve hiç fena değil yani. Bence de. Çok teşekkür <gülüyor> Yani e, Genel tabloya göre hiç fena değil. Genel tabloda nefes alacak o e, kadar doğru. az alanımız var ki. <gülüyor> doğru. Yani dolayısıyla dün de İstanbul malatyaspor malatya Spor maçındaydık. Bir hazin maçtı ki sormayın. Yani her şey bitiyor gerçekten. Güzel olsun olmasın her şey son buluyor. Ama e, yani hoş bir idiniz Benim indimde hiç unutulmayacaksınız. Eyvallah. Eyvallah. Çok sağ, <gülüyor> sağ ol. Kolay değil. gelsin. Görüşürüz. Teşekkürler. Hadi yayınlar. Hoşçakalın. <gülüyor> Valla e, parklar, bahçeler kıvamında devam ediyor <gülüyor> muhabbet. E, şu anda yeniden aşamayı e, şöyle yapabiliriz, De, tanımlayabiliriz tahmin ediyorum. Hani ya bir yandan bir kasvet verici bir hava var, bir yandan da nefes almaya çalışanlar var. Hani nefes almaya çalışanlar için iki ağaç diktiysek ne mutlu bize. Ama bence Barış Üstün söylediği çok önemli. Koordinat noktası çok önemli. Çok adam tanıdık senin demin söylediğin gibi. Vallahi bize yaradı Libera. <gülüyor> Sana yaradı canım. Ben işte bilemiyorum. Sen yürüdün gittin mesela. <gülüyor> Libera e birisi yürü gitmişse o Barış Ertendi. Ama bence şöyle bir hikaye de var. Ya yani bizim burada konuklarımızla yaptığınız futbol muhabbetinin dışında. Ya biz bu işi yaparken de çok da keyif aldık evet. bu arada. Yani bence bu keyfin bu doğaçlama keyif evet. halinin kendisinin. Bence dört senede bizi alternatif futbol muhabbeti yapmanın dışında da ayakta tutan önemli sahiplerden biri olsa gerek. Yani yoksa Tamamen katılıyorum 4 ya. sene boyunca alternatif futbol muhabbeti kendisi bile bezdirici olabilirdi yani <gülüyor> o önemli bir aygımdı Vallahi alternatif var diye bağıran <gülüyor> <gülüyor> Nereye kadar varabileceğini düşünüyoruz şimdi bir telefon daha var Ciddi misin <gülüyor> ya aman artık yani. ama bu, bir dakika bu sefer ilginç bir isim var Bu sefer zuhurunu hiç göremediğimiz, göremediğimiz mikrofonlara <gülüyor> hiç erişemeyen ama sürekli programımıza katılan biri var Ahmet Çiğdem Bey orada mısınız efendim? Buradayım efendim. Efendim saygılar, sevgiler. Nasılsınız? Ee, ben de size saygıları, hürmetler sunuyorum. İstatistikleri ee, çıkardık bir baktık ki Ahmet Çiğdem Bey telefonla programa katılma rekorunu elinde tutuyor tutuyor Libero'ya. Gerçekten mi? Evet, zuhuru edemediniz hiç buraları ama e, telefon vasıtasıyla ISD'yen kablosu sayesinde <gülüyor> epey bir yaklaştık size. Gönüller bir olsun efendim. Muhakkak, <gülüyor> muhakkak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hocam şöyle bir durum var. Biz bu programı nihayetini erdiriyoruz. Son iki haftasına girdik. Ve de bilanço çıkarıyoruz. Diyoruz ki ya Libero dört senedir mikrofonlardan konuşuyor. Hani futbol dünyasında ne çok değişti ne çok değişmedi. Biz neye şahit olduk? Neyi başarabildik? Neyi başaramadık? Sence senin uzaklardan bir aralar kablolu şey Dijitürk sayesindeki dinlemelerinle dahil edersek neyi başardık neyi başaramadık acaba sence bu dönemde? Radikal futbol muhabbetinde içine katarak söyleyebilirsin mesela. Hımm. Biraz kişisel olmama izin verir misiniz? Ne demek efendim? Buyurun. Ee, hem açık radyoda sizin yaptığınız programın hem genel olarak radikal futbolun hem de spor sayfalarının son yıllarda yaptığı şeyleri bir arada değerlendirmek için kişisel bir şeyler söz etmek isterim. Şöyle bir şey. Ee, sizler bu programı yapanlar e, ortak arkadaşlarımız falan, hepimizin e, böyle bir futbol ee, sevgimiz var ve bu futbol sevgisi hani şimdi böyle futbol sevgisi denildiği zaman çok muhafazakar bir şey gibi söylenmiş oluyor ama hani önemli bir şey. Bunun çok yaygınlık kazanması, bir suç gibi filan, böyle yaşanmaması, kamusallaşması bir taraftan böyle bir süreç oldu. Bir taraftan da hani aslında başka tutumlarını sevmediğimiz, görüşlerini sevmediğimiz, duruşlarını sevmediğimiz filan Başka bir sürü adam da fark ettik ki onlar da futbolu seviyorlar ve onlar da futbolla <gülüyor> ilgilenmeye başladılar. Ee, bizim kendi futbolla ilgimiz de bu ortak şeyin altında kaldı. Yani e, bazen gerçekten ben de şimdi e, çok özür dileyerek adını da vermeyeceğim. Arkadaşlarımdan sen de bilmem kim olma yolundasın da ilerliyorsun. Yollu tarihler alıyorum ve acaba diyorum ya yani futbolu sevdiğim için cezalandırılıyor muyum? Şimdi bence bunu yaptık yani futbol bu, bu, futbolun bu ülkede yapıldı siz de yaptınız yani kendimi sizlerden ayrı tutmuyorum bir, bir kuşak olarak falan değil de böyle bir ortak hı hı. tutkunun pasyonun hı hı. etrafında birleşmiş insanlar olarak bunu yaptık yani futbolun bu ülkede hem iyi konuşulmasına hem gizli kapaklı bir şey olarak bir tutku olarak sürdürülmesi bunu sağladık. Fakat sanırım bundan sonrası daha önemliydi. Hani e, futbolun bu genel geçer gidişatına biraz daha eleştirel durabilmek e, filan. Belki açıklatıyor da programımız devam etseydi bundan sonra o eleştiri, nasıl bir eleştirel tutum geliştirilebilir? Nasıl bu genel beğeniden farklılaşılabilir? Bu sağlanabilirdi diye düşünüyorum ama o biraz üzüldüm programın kaderine ilişkin olarak gözüklerimden. Biz de üzülüyoruz ama biraz dedik dinleyelim. Allah büyük abi belli mi olur? Şu mübarek Ramazan gününde bir kapı kapatan <gülüyor> <gülüyor> diğerini açar yani. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz şu tespit çok önemli dediğin gibi. Yani toplam genel olarak şöyle bir şey yaptık. Bir Hani bu işi bir açık hale getirdik. Kapalı halede duran, zımni konuşulan bir hikayeyi hep beraber. Ya bu o kadar ayıp bir şey değil, zevkli bir şey. Futbolda seviyoruz kardeşim diye Bağır, bağırmayı başardık. Legalite'yi istismar ettik. Evet du duyurduk ama bundan sonrası daha önemli. Duyurduk da ne oldu? Dediğim gibi birilerinin sevgisi bizim üzerimizde çığ etkisi yaptığı sürece bu iş kötü tabii. Bakalım bundan sonra ne olacak? Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Evet gün. hocam çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek dileğiyle efendim. Bence vallahi bu tespit önemli yani. ...acaba bu yüzden mi biz de... Hani ...belirli bir motivasyon... Düşü, düşü, ...düşüklüğü... E, ...yaşıyoruz. Çünkü... ...şöyle bir görüntü var gözüken. E, biz... Bin... Başladığımızda seninle beraber hatta sen çok anlatırsın dışarıda seninle tanışıklığımızda bir siyasal partinin bir toplantısı sırasında Barcelona Real Madrid maçına atılan kaçamak bakışlarda ortaya Aşk çıkmıştı. Toplantıdan çıkıp sonra senin Baga Çağ'a evet. hadi toplantıya derken evet, evet. maçı görüp senin de kalma. Evet e, hani böyle bir çaktırmadan olan bu maç önemliymişti. O çaktırmama bölümü bitti. Biz dört senede. Evet, biz Buna ben artık eminim. ...değil asal partiler ne toplantısı olursa olsun <gülüyor> maçlara göre ayarlanıyor hayat neydi bir Danimarka başkanı mıydı neydi ya o amatör kümede futbol oynadığı için bakanlar kurulu toplantısını bak ba, ba değil küçük büyük Danimarka değildi daha küçük bir ülkeydi Faro adalarıdan yok canım ama yani <gülüyor> Tam hatırlamıyorum bir Kuzey Avrupa ülkesi yani çağdaş <gülüyor> batı ülkesi hatırlarsanız adam amatör kümede futbol oynuyordu başbakan ve maç saatinde bakanlar kurulum olur deyip bakanlar kurulumu ertelemişti. Yani bu noktaya gelinmişti dünyada. Şimdi bu arada bak nereden nereye sen bir muhabbet açtın da benim aklıma işte Danimarka, Süleyman Seba geldi. İntel o mevzuyu böyle sonra birazcık daha değiniriz Değiliriz. ama bu programı da biz ...aslında telefon bağlantılarını yapacağımız... ...en başta olacak insan... ...Tanıl Bora'ya adayalım... kendisi kendisi hesapta olmayan... ...bir e, operasyon geçirdi... ...fıtık ameliyatıydı... Evet. ...hala hastanede yanılmıyorsam... ...geçmiş olsun diyoruz... ...bizim ya ilk son. kağıdımızda... ...bir buçuk sayfalık kağıdımızda kendisi program danışmanı olarak geçip... ...ikinci programda herhalde yanılmıyorsam... ...TÜYAP'tan topladık getirdik... Evet. ...onları futbol i̇lk ...baş danışmandı birinci programda ilk konuk olarak o çıktı... İkinci Yok program... ikinci programdı. Yani kafa gözü yardık ondan sonra ikinci <gülüyor> programı yaptık. Doğru. E, Tanıla geçmiş olsun diyelim konuşacaktık kendisiyle konuşamadık. Keza e, onun da açtığı futbol muhabbeti damarını da bizim üzerimizde etkisi var. Bunu da kabul etmek gerekiyor çünkü futbol kültürü e, dizisin en azından iletişimde veya kitaplarında Herhalde emeği geçen önemli insanlardan biridir. Hiç tartışmaz. O Can Kozonoğlu'yla sondan sonra çıkarttı futbol kültür kitabında az buz etkisi yok üzerimize. Tabii. Evet o iki ismi mutlaka almak lazım. Evet, Can Kozonoğlu'nu buraya getirmeyi başaramadığımız için telefon evet. konuda da alamıyoruz. Olamadı, ama, Olamadı da telefon Ama konu... evet Can Kozonoğlu ve Tanıl Boran'ın bu işlemi ayrı bir emektir. Hele Tanıl Boran'la Libero üzerindeki emeği tartışılmaz bir emektir. E şimdi e, esasında e, şöyle bir noktaya geldik. Libero'ya... Acayip önemler atfetmedik Allah'tan. Sakin gidiyoruz değil mi? <gülüyor> Türkiye'de futbolun kralını biz yaptık falan gibi bir muhabbete geçirmemekte fayda var. Biz çok insan tanıdık. Bunu söyleyebiliriz. Libero sayesinde. Evet evet tanıdık. Yani bu, muhabbet oldu. Hiç tanımadığımız, hiç anlamadığımız futbolu neden sevdiğini tanımlayamadığımız bir takım insanların da futbolu sevdiğini anladık. Bu evet, da bizim için çok doğru. sevindiciydi. Bunları da geçtik. Bir takım ee, karşı cins bizim cins, karşı demeyelim <gülüyor> rakip, rakip cins gibi oldu. bir de yani iki ikili Hayır, cins, şöyle cins. bir şey çok açık bir şekilde Seksi, şaşırcıcıydı. Evet e, e, bazı kadın dinleyiciler tarafından. Ya hiç futbolu sevmem nefret ederim ama sizi dinliyorum özgüsünü. Evet evet. İyi bir şey mi kötü bir şey mi anlayamadık. <gülüyor> ama, Anlayamayacağız muhtemelen. Ama galiba <gülüyor> Ay, bunu da şunu, şunu da söyleyelim. Dünya şampiyonası finalinde <gülüyor> gidip e, burada 11 şarkı çalıp rekor kırıp, ondan sonra programı yapıldıktan sonra en az çok telefon aldık programlardan biri olduğunu duyunca da bizimle nasıl ilişki kuruluyor <gülüyor> onu da çok anlamış değilim. Evet en az konuştuğumuz programın en çok beğenilen program olmuş <gülüyor> olması da bizim açımızdan. <gülüyor> Dramatik bir öneme sahipti. Şimdi bir telefon bağlantısı evet. daha var. Hattın ömür ucunda Mehmet Demirkol var. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Ee, Mehmet merhaba. Biz Libero'yu bağlıyoruz artık. <gülüyor> Paketledik. <gülüyor> Sayfa gibi. Ee, sondan bir evvelki program. Yardım lazım mı taşıma? <gülüyor> omuz, at, omuz atın diyoruz. Bayağı bir insanla attı şu anda omuzu. Dört e, mikrofon var eve götürülecek. Bu, bu e, Libero'ya en çok katılan e, konuklarla yapıyoruz. Telefon görüşmelerimizi sayısı da belli tabii. Çok da fazla konuşamıyoruz. Evet e, şöyle bir şey vardı. Bundan dört sene evvel e, daha radikal futbol yoktu. Sen de gazete pazarda arada yazıların çıkıyordu. Ve biz o zamanlar sniper ortışı ile seni tespit edip iyiydi falan diyorduk. Sonra radikal futbol çıktı. Senin orada hani bence memleketteki yeni taktik teknik analizlerini okumaya başladıktan sonra sonra her şey böyle bir, belirli bir noktaya geldi ama sonra her şey bitmeye başladı birden de radikal futbol bitti. E, Şimdi ama işte memleketi önceden zaten geçti. Ama sen hani futbolla Milliyete. ilgili belirli bir noktaya geldin. <gülüyor> Buradan bakarak. İyi bir şey bu. <gülüyor> Bilemiyorum Bilemiyorum. <gülüyor> Şimdi buradan bakarak Libero'yu nasıl görüyorsun? Sen de ilk çıktığında 3 sene evvel falandı. Çok kişisel soruyoruz gördüğün gibi Mehmet. Yani Libero'yu nasıl görüyorsun? Bütün hayat kendi yani bir tarafa abi, Şimdi bak şöyle bir şey var. Libero'lu oyun bitmiştir. <gülüyor> dedik bunu abi maalesef <gülüyor> ben dedik. Kusura bakma ben dinleyemiyorum. <gülüyor> Estağfurullah o sen ama farkındayım. Sen bunu baştan beri savunuyorsun. Bize karşı <gülüyor> yok canım <gülüyor> öyle bir şey yok ki. Her türlü oyun vardır olur mu? <gülüyor> Peki şunu söyleyebilir miyiz? Hani senin o aslandan çıkardığımız insanlar da vardı, arkadaşların Hı. da vardı. Tayfun gibi falan. Ama yani Hı. epey bir insana da ses verdik. Yani sence neyi başardık veya neyi başaramadık ya da bu memleketle futbol neyi başaracak bundan sonra? Ammo zor ee, soru oldu çünkü. Biraz zor oldu. Evet. <gülüyor> Ama şunu söyleyebilirim. Çok çok dinleyene olan bir yani beklenmedik şekilde, beklenmedik çevrelerde çok dinlenen bir program olduğunu söyleyebilirim. Çok hiç beklemediğim insanların Programınız üzerine yorum yaptığını çok duydum. Yani bu kötü bir şeyden var. <gülüyor> ya yani ben daha az dinlendiğini düşünürdüm. Hı hı. Ama hakikaten baya bir insana ulaştığımızı söyleyebilirim ve hani değişik bir şeyler konuşuyor Yani esasında şöyle bir şey var. Yeter geçen gün söylemişti. Ona bağlandınız mı bilmiyorum. Evet evet. evet. Yani biz farklı gazetelerde farklı işte radyolarda, televizyonlarda bir grup insanız. Hani hı -hı. Belli bir jenerasyonda değil bu esasında. Birkaç hı -hı. jenerasyondan e, Kapsıyor, evet. hı -hı. kapsayan işte değişik bir küme. Hı -hı. E, ve yani bir, bir futbola bir bakış açısını temsil ediyor bence. E, daha başka yani bundan önceki senelerde çok rastlanmayan bir bakış açısıydı. Yani sonuçta hani ne diyebilirim hani şey olacak biraz ama biraz daha entelektüel bakan hı -hı. E, denebilir. O bakış açısından radyodaki temsil Bilmiyorum başka radyoda böyle program var mı? Ben e, arabalı bir adam olmadığım için e, çok radyoda dinleyen bir adam değilimdir yani. Bilesi, çok seferi haldesin sen değil mi? Nasıl? Seferi halde. Yani ta taksiciyim ben. <gülüyor> Taksi Taksiler, şoförünü ikna edemedim peki. Aç Şunli bir dinleyelim Aynen, diyemedim Yani o açıdan önemliydi. Evet. Ee, yani bir taraflarda yaşamasını umuyorum. Abi. Eyvallah abi, sağ abi, ol. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Görüşmek dileğiyle. Eyvallah. Eyvallah. <gülüyor> Vallahi işte sona doğru hızlı koşuyoruz. Ee, arka arkaya telefonları patlatmakta fayda vardır evet, evet. ee, Mehmet'in dediği gibi bu küme olayı da güzel. Bak bayağı bir şey çıktı. Bak <gülüyor> yaz bunları, yaz bunları. Ya <gülüyor> bak. bu iyiymiş. Bak libero'suz oyun bitti bir. <gülüyor> Libero'lu oyun pardon. <gülüyor> tandem pandemik. <gülüyor> <Tandem ve tandem gülüyor> Allah'tan olması var. 2.se İki... tandem olduğunu Evet abi. ya ama fena da değildi. Biz dergi için düşündük de alamadık. <gülüyor> Aa, <gülüyor> <tandem>. <gülüyor> Neyse bak e, bu küme hikayesi çok önemli. Vallahi bir aileyiz esasında. Yani bir rakı sofrasına otursak herkes herkesle çok keyifli muhabbet eder. Burası kesin. Bir de birbirine grupları... sahip de çıkıyor tabii. Adam evet. adam adamada da iyiyiz. Fena değiliz ama yani. adam adama dedik. Aman Mehmet aman. sordu söyleyemedik tabii. <gülüyor> Ottu'da vardı. Ottu Gadyo'da bizim. Ehe. Bizim Ehe. ama şeyimiz diyelim. Ee, devamımız. Bilmiyorum şimdi Kıvanç'la. Muaddiş'in. Şey... Evet buna sen tabii e, şimdi <gülüyor> bağlanırsa söyleriz. <gülüyor> <gülüyor> o espriyi bağlanana kadar bekleteyim. Ee, ha, ba bir, bir sorunumuz var galiba, ee, telefon bağlantı ''Alo!'' falan. <gülüyor> <gülüyor> ee, bağlanamıyoruz galiba, neyse biz devam edelim o zaman. Ya bana laf mı yok, ben konuşurum ne var, arayı kapatırım merak Sana etmeyin. laf geçtim de biz dikkat ettim, hiç şarkı, yani arası bir ee, tane Bir şarkı daha var. patlatalım evet, Tam zamandır, o zaman, ee, zamandır. O zaman e, neyi dinliyoruz? İşte öyle bir şeyi dinliyoruz. Hmm. Oo, hadi bakalım. E, Erol Evgin'den dinleyeceğiz. Şey Erol Evgi'nin daha doğrusu Melih Kıvan'sın <gülüyor> ünlü şarkısının Erol Evgi yorumunu değil Yaşar yorumunu <gülüyor> Her şey dağıldı. Şu şarkıyı çalalım bizi kurtarın çocuklar. Hani bir yağmur ya da bazen, hani gök gürler yar kasan, hani şimşekler çakar kesinden. İşte. Öyle. Sonsuz bir umut doldu içime Bir de kendini düşündüm sonra Bir garip duygu çöktü omzuma Hani ıssız bir yoldan geçerken Hani bir korku duyarda insan Hani bir şarkı söyler içinden İşte öyle hani üsüz bir yoldan geçerken, hani bir korku durar da insan, hani bir şarkı söyler içinden, işte öyle bir şey. Hani eski bir resme bakarken, hani yılları sayar da insan, hani gözleri dolar ya birden, işte öyle bir şey. Hani eski bir resme bakarken. Hilal'in sararda insan hay hani gözlerin ohar ya birden işte öyle bir şey işte öyle bir şey Seni düşündüm e, Alo alo Alo Alo Erkan Bey'le mi görüşüyoruz? Aa, evet evet. E, Erkan Bey biz sizi İstanbul'dan arıyoruz efendim Libero programından. Vay vay canım kardeşlerim nasılsınız? Erkan Goloğlu abi hatırlıyorsunuz avyala. değil mi? Erkan Goloğlu Bey ile görüşürüz değil mi? Doğru biliyoruz şu an. Baş <gülüyor> tane mi Erkan Goloğlu var? <gülüyor> bir tane abi dünyada bir tane. Abi iyi günler, iyi pazarlar. Sağ olasın, sağ olasın. Abi tan, tan, sen misin? Evet abi benim evet. <gülüyor> ha, ha, öbür Pigme ne yapıyor? <gülüyor> Karşımda iyi kaçan Ka oldu. Kabile ile beraberiz abi. <gülüyor> Erkan abi inşallah toplantıdan falan çıkarmadık seni. Yok bizim şey başkanla falan bir toplantıdaydık Türk gazcılar. Oradan çıktık şimdi valideye geldim bir isterlik bıraktım valideye oradan eve geçecektim. Hayırdır? Abi biz e, hayırlı bir haber için aramadık esasında ya. Şöyle bir şey var biz bu libero programını bitiriyoruz abi. Yapma be. Vallahi billahi abi. Son iki Vallahi, program. Sabahtan beri de içimde bir sıkıntı vardı tam yemin <gülüyor> ediyorum. Dedim nereden bir şey olacak bugün diyordum ama. Maalesef ne abi. problemle niye bitiriyorsunuz? Abi liberal oyun bitti diye bitiriyoruz. Libero oyun. Evet artık yani süpürücülü, çift stoperli falan mı oyunlar başladı biliyorsun. Libero artık sarkık kalıyor geride. Ya Ümit Özat ve Solbek oldu. ön o büyük iş yapıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Ona geçeceğiz inşallah abi. <gülüyor> Baklava orta saha. <gülüyor> Öyle bir şey yapalım o zaman. Ne sponsor derdiniz mi vardı ya? Abi, e yok abi biz sponsor abi On olmadık. kere geldik ayağına bırak şimdi sponsor derdin mi vardı diye. Ay gazın o zaman biberi... kartlar. O zaman biz bizim tüp odasında bu kadar ağırlığımız yoktu kardeşim. Yapacağımız şeyi yapamayacağımız şeyi söylüyoruz. <gülüyor> ya. O zaman imkanımız yoktu. Bugün Allah şükür var bir imkanımız. Gerekirse gideyim, konuşayım, başkanla halledeyim bu meseleyi ya. <gülüyor> abi sağ ol var Allah. Biz de artık yüzümüze iyiydik. Yeter be dedik yani. Bitiriyoruz. Çok yani. çok üzüldüm ya. Abi her şeyi tadında bırak Hakikaten. Valla bak, yani birçok radyo programına bağlandım, televizyona bek, televizyona istemiyorum, biliyorsun. Evet abi, evet görmüyoruz. En keyif aldığım harbi söylüyorum, en keyif aldığım şey programdı ya. Abi eyvallah, sağlasın. Yolun İstanbul'a düşerse abi biz gene seni konuk ederiz. Evet. <gülüyor> yani... Nerede? Sultanahmet Meydanında <gülüyor> halka açık abi. <gülüyor> köallah abi Peki sen o zaman şunlara dair bir şey söyle şimdi sen de futbolun içinden gelmeyen bir insansın başka bir meslek grubundan futbola dair yazmaya başladın Evet zevkle okuduk senin radikal ya. yazılarını hala ya. okuyoruz hala ya. da okuyoruz ya. bu arada liberoda da vardı işte böyle bir hikaye yani biz başka bir futbol kültüründen bahsettik ama ortada bir gerçek kültür var galiba bak teker teker düşüyoruz radikal futbol vallahi adlı. kardeşim bu işler şöyle yani hani süpermarketlerin bakkallara karşı hakimiyeti bu hadise. Yani düzgün duranların ömrü maalesef kısa oluyor. Evet. Ee, ne yapalım? Yani burada, burada libero kapanır. Başka bir tarafta e, eskiye dönmek lazım. Sağ bek mesela. Sağ haf. Sağ, haf, doğru sağ iç. Sağ iç diye bir program yapmak lazım. <gülüyor> sol iç diye. Ha, sol, sol iç. Ha. Ha, ha. Evet. Ha. Sol yani problem değil üzülmeyin. Siz yaptığınız iştir önemli olan bu hatırlanır. Ee, unutanın da problemi Unutanın problemidir O unutanın problemidir <gülüyor> Hafızayı beşer Beşer siz yeni nesilsiniz Bundan bilmezsiniz belki ama Hafızayı beşer misyan ile Maluldür derler ya Beşer kim aklı, abi? Efendim? Beşer kim orada? Beşer <gülüyor> Ya beşer insan işte insan aklı ee, ha, unutmakla <gülüyor> unutmakla bilinir denir ya. Vay abi biz bilemeyiz. Onlar unuturlar. O unutanın problemidir. Siz ikinizi e, ferah tutun. Ee, ...mübarek Ramazan'da bak hadi derler ya böyle... ...Allah bir kapıyı kapatır özrünü açar. <gülüyor> dedik abi. abi. biraz evvel aynı şeyi söyledim. Ne <gülüyor> güzel söyledim <gülüyor> <Vallahi> Ahmet Cidenle <gülüyor> konuşurken senin... E, aynı e, senin şeyi söylemediysen var. ...köşe komşun... E, ...onla konuşurken <gülüyor> dendi bu muhabbet. <gülüyor> Kalpler bir aradaymış abi. Çok teşekkür ederiz abicim. Kansın Peki da... gözlerinizden öpüyorum hepinizi. Biz teşekkür ederiz. Bir sıkıntınız olursa her zaman aramaktan... Eyvallah çekirmeyin. abi. Tamam abi ben bir çamlı hemşire tamam. geleceğim abi bir ara. Gel gel. Rufat abiyle beraber götürelim. Rufat abi asılıyor. Gidelim yine diye. <gülüyor> Aman abi gel, ha, geleceğim vallahi. Ramazan bitsin e, gideceğiz. Evet. Tamam abi. Hadi gözlerinden öpüyoruz. <gülüyor> Söyle, dert A etmeyin. İyi pazarlı Hadi sağ olun var olun. Vallahi Erkan Gol'la bağlandık. Bizim için en önemli deneyimlerden biriydi değil mi? Evet, azarlamadı az burada. Geldi kulaklayımızı çekti. E, futbol muhabbeti yaptık ama onun dışında da böyle bir bir abi'lik yaptı bize yani. Stüdyo içerisinde yaptı. Ya spontan Emeği yaptı hani ama. Emel çok iyiydi. çoktur. Vardır, vardır. Emeği Emeği çoktur. Ayrıca da şunu da hiç unutmayalım. Ee, yazılı basın dışında sesini duyurduğu ilk programdır. Evet. Hatta bu arada bağlanamadık kendisine. <gülüyor> giydirelim oradan giydirelim. <gülüyor> bir program var. Bizim adı programın adı... Mukallit. Ama kendileri de söyle böyle yani. de delikanlı evet. arkadaşlarımız. Yeni yayın döneminde anlaşamamışlar diyor Kıvanç. Bilmiyorum yani Otty'de... Evet, buradan e, onlara selam de, gönderildim. Yani anlaşamadılar mı? <gülüyor> Sonra aldım ağzından. İstemediler anlamadık diye istemediler diyor. Onlar bizden böyle bir gazı program yaptı. Sonra işte Erkan Goloğlu çağırdı, Müslüm çalmışlar problem olmuş. Bunlar bu da bu programda olmaz. Olmaz. Kıvanç Koçak ve Barış Karacasu'ya da buradan bir selamımızı evet, selam. edelim. Yani onlar da onlar az hatırlı arkadaşlarımız değildirler. Balkondan bağra bağra bir şeyler yapsınlar ya artık. Ya. Onlar da <gülüyor> Ankara ahalisine... <gülüyor> Biz dört <gülüyor> sene yaptık kardeşim de. Dinlemiyor dinlese. Ah Ankara'dan bir gün <gülüyor> de. çıkmıyor bak <gülüyor> çıkacağım çıkacağım dedi. İki telefon da cevap vermiyor. Valla neşe içinde sondan birinci programı bitirdik. Haftaya hüzün gelmez inşallah bize. Ama haftaya ne yapacağımızı bildirmekte fayda var. Haftaya <gülüyor> evet. son oğlu son program. Biz haftaya Libero'yu mikrofonlara kapatıyoruz. Ya bir süre ya <gülüyor> küllüye bilemiyoruz. Ara verdik diyelim şimdilik. Ee, bu son programda bir davet var. Bu davet bizim. <gülüyor> ee, Bakmayın sarı saçlı <gülüyor> yok ayımızda ama <gülüyor> Davet şudur biz Liberi yapanlar olarak dinleyenleri çok merak ediyoruz. Bazılarını görmedik değil. Mesela bir de Onur şekil... vardı. İsmini buradan mutlaka söylemek <gülüyor> Hayır, istedik. Bir de Onur. dinleyenler şekil şekilmiş. Yani bir de <gülüyor> <gülüyor> görelim. Evet. Nasıl şekil şekilmiş? Ben evet deyip geçmeye çalışıyorum ya. 4 muzaylı yani <gülüyor> var. 3 bin boy de var. boy var. Böyle boy boy. Cyborg'lar. <gülüyor> <gülüyor> var. Senden kısa olanı bile varmış bak. Star Wars'taki neydi <gülüyor> bilmem ne şey klonlar var. Klonların saldırısı. Klon mu? Neyse e, şunu söyleyebiliriz. Biz bu programı dinleyenlerin bazılarıyla özel ilişkiler kurduk. Bunlardan biri Barış sendin değil mi? Evet ben. Evet. Barış Allah, programın Allah. başında programı iz, dinleyen biriydi. Sonra programı ne sorarsak soralım bütün ödüllerimizi alan biri haline geldi. Artık yeter ulan gelmedi. <gülüyor> Yetmedi bir gel görelim dedik şimdi programda beraber. Hep beraber bunu yaptık. Böyle bir takım insanlarla tanıştık. Bir onur evet. vardı bizi çok mutlu eden. Evet, Programlarımızı evet. kasete alıp giden. Sonra bir takım yollarda bir yerlerde toplantılarda insanların ben sizi çok dinliyorum falan diye bize yasladım, söyledikleri yasladım. vardı. ...e bunlar bizi mutlu etti... Fakat bu mut nedenleri bir görelim be kardeşim. Ama bu arada e, bu daveti de son kez bir daha yapalım. Bizden sonraki program e, plaklı arasında Ercanları da çok fazla artık mutsuz etmeyelim. Evet. Onları bırakırız. Son olarak tekrarlayayım. hafta Libero'nun son programı. Herkesi bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz. Biz burada 5 tane programcı olarak burada olacağız. Canlı yapacağız. Pazar günü yani saat bekliyoruz. Biraz evvel bir telefonla arayan bir dinleyicimiz olmuş. Ondan özür diliyoruz. Çünkü bu programı öyle e, ayarlamamıştık. Evet. Gelecek hafta... evet. Ee, gelecek hafta. Çıkışta alınız telefonu. Gelecek hafta ama telefonla da bağlanırız. Şah, e, cismen de bağlanırız. E, herkesi buraya bekliyoruz. Bu arada hiç e-mail e, hiç e e, bir adres verelim isterseniz buraya gelmek isteyenlere, bilmeyenlere. Evet. İstanbul'da oturanlar için Elma Dağı'nda Hilton otelinin karşısında bir Akbank vardır. Akbank'ın yanından girdiğinizde soldaki İlkan ARN Han. E R er, e, e, N Han ben ona A R E R N Han 5. kat açık radyodur tekrarlıyorum. Elma Dağ da ne Hilton hiçbir ilişkisi yoktu tamamen taif için yapılmıştık. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bu programda reklam olmadı arkadaşım. <gülüyor> Elma Dağ da Elma Dağlı da hiçbir ilişkisi yoktu. <gülüyor> da Elma Dağ da karşısındaki sokak Akbank'ın kenarındaki sokaktan giriyorsunuz soldaki iklimin. Telefonu telefonu diyeceğiz. Bir de, bir de e, telefon verelim. 343 40 40. 343 <gülüyor> 0212 ee, Herkese iyi pazarlar dilemeyi arada, başaralım o zaman. Son kez hiç e-mail atılmayan şu e-mail var ya bizim bir adresimiz <gülüyor> Libero5 <gülüyor> Ama sen söyleyemiyorsun ki Libero5 TNN.net tnn. tnn. de o aktif mi acaba? Bakalım aktif aktif mi <gülüyor> bakıyorum. <gülüyor> Hala bir umurta bakıyorum. Ercan oradan bize plaklar arasında Ercan'ı sırıtarak bakıyor. Nasıl sırıtıyor bilmiyorum. Mikrofonları verelim. Verelim ona. verelim. Herkes iyi pazarlar. Herkes Bu iyi, hafta pazarlı, iyi pazarlar. Haftaya bekliyoruz. İyi pazarlar. Bero hazırlayıp sunanlar Görkem Doğan, Bağış Erten, Tan Morgül. I get no time.